Toprağım bağrımdan yükselen nefes Bir öfürüşte başladı bu hikaye sessiz Ruhumdan dedi yaratan insanı suretinde kıldı sultan Her zerremde saklı bir ilahi sır Gizli hazineden gelen bu çarıdır Aklım kalbim ruhum bir aynadır Onun cemaliyle yorulmuş kader insan benim sırrımdır Ben de insanın sırrıyım Hilafetim Sileller yüzüne kurdum tahtımı Cemal ve celalde İki yanım bir aynadır Bütün alem insanda İnsanı sebendendir Bedenimde cevher tüm alemin özü Bir noktayım maddeyle mananın düğümü Şiddetinden dağlar yerle bir olur Şefkatimle gökler rahmete bu muhatap kıldı beni yaratan Evreni birleştirdi ruhumla derinden ilimle donattı sırrı açtı perde Melekle seçte ettirdi halifem diye insan benim sırrımdır Ben de insanım sırrıyım Hilafet ile yeryüzüne kurdum tahtımı Cemal ve Celal'de iki yanım bir aynadır Bütün alem insanda San bendendir Ey bilinmek isteyen hazinenin sahibi Gönlümde alevlenen sevdanın Rabbi Sonsuz sıfatların yankı bulur içimde Varlığım nuru parlar insanın özünde Topraktan doğdum, göklere yükseldim. İlahi sıfatlarla ruhumu hissettim. Sen de başladım, sen de tamamlandım. İnsan sırrını buldu, kendini yaradan da anladı. Elif lammim, Elif lammim, Elif lammim sat. Elif eliflamra, Elif lamra, Elif lamra, Elif ra, Elif ra, Elif Kafaya ayın saha tasin mi, tasin, tasin Laim-i muzikiyum burkan, kesri ya-i ceceletün Hel-helatün, tay-tagatün, sesaletün Ecezatün, batıdın, zehecin vahin Minnallâhe âlâh gülüşeğin kadir-lâh Havle -al -azim, ve la kuvvete illâ Bilâhi aleyhü'l-azim Ve sallallâhü âlâh seyyidina Muhammedin Ve âlâ âlihim ve sahbihi reçmâin